Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beri. Ben Galip. Bu hafta sizlerle Weird Tales magazin üzerinden Amerika'da ortaya çıkmış ve dünyayı sarmış bu korku dergileri, korku hikayeleri, fantastik bilim kurgu çılgınlığının e, alt kültür olması vesaire üzerine bir program yapacağız. Fakat ben Weird Tales'a girmeden önce bunların bir genel olarak korku, bilim kurgu, fantezi'nin bu dergi bazında 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyılın başındaki genel adından girmek istiyorum ki bu da Pulp. Bunlara bir Pulp Magazine deniyor. Nereden çıkıyor bu? Biraz yani evrimsel terminolojiyle konuşursam şimdi bu Pulp kağıdın hamur haline deniyor. Ve bugün kullanılan kağıdın hani aynı familyadan ilk atasına da gitmeye çalışırsak M.Ö. 2. yüzyıla Çinlilere gitmemiz gerekiyor Çin İmparatorluğunda. Bugün kullandığımız kağıdın benzeri bir sistemle oluşturulan kağıt kullanıyor. Ama diyeceksiniz ki Sümer'e niye gitmiyorsun? Tabii Sümer'e <gülüyor> isterseniz gideriz ama sadece tabletlerden ve topraktan gidebiliriz. Orada yazı başladı ve ondan sonra ilk kağıda benzeyen şey tabii ki Antik Mısır'daki papyrus ve İngilizce paper kelimesinin de etimolojik olarak geldiği köken bu papirus. Şimdi bu M.Ö. 3100'lere bizi götürüyor ama burada kullandıkları siperus papirus bitkisinden yapılan papirusla bugün kullandığımız bizim kağıdın aslında böyle evrimsel bir şeyi uyumu yok çünkü bir tanesi o şeyin tabak haline getirilmesi ile kullanılıyor ve bitkinin doğal liflerinin o tabak haline getirilmesi daha doğrusu. Oysa Diğeri özellikle Çin'de bahsettiğim şekli bugünküne daha yakın. Çünkü orada kumaş kullanıyorlar önce. İpek kullanıyorlar tahmin edebileceğiniz gibi. İpeğin liflerinden yapıyorlar. Daha sonra böyle bir 2000 yıl kadar işte ipek, pamuk, keten kağıt yapımında kullanılıyor. 1840'lara geldiğimizde Almanya'da ve Kanada'da aynı zamanlarda mekanik hamurlaştırmayı keşfediyorlar. Ve buradan işte pulp kelimesine ulaşıyoruz. Mekanik olarak ağacın ağaca yapılan bir işlemin sonucunda e, bu liflere ayrılıyor. Derken işte kimyasal hamurlaştırmayı buluyorlar. 1890'lardan 1940'lara kadar geliştiriyorlar. Ve artık bugün kullandığımız kimyasal hamurlaştırma da, kraft işlemi de kullanılıyor. Bir de tabii bugün artık geri dönüşümle de kağıt üretiyoruz. Şimdi bu kadar lafı ben niye söyledim? Çünkü mesele pulp ve 1800'lerin sonundan 1950'lere kadar bu e, yıldızı parlayan ucuz bu kurgu dergilerin Amerika'daki genel adı pulp magazine. Zaten bizim de şimdi bahsedeceklerimiz de bu pulp magazinelerin soyundan gelen şeyler. Pulp magazineler de daha önce de detaylı bir şekilde anlattığımız Penny Dreadful'ların aslında bir uzantısı. Ve Amerika'da da işte Dime Novels var. 19. yüzyıl bu kısa hikayeciliğin de mirasçısı oluyor pulp magazinler. Pulp Fiction lafı ise yani bu hamurdan kurgu mesele sadece kağıdın çok ucuz kağıt kullanılması. Çok ucuz kağıt, çok ucuz baskı ve ucuza yeni yazarların kullanılmasıyla bir dergiyi ortaya çıkarma çabasından çıkıyor. Tabi hızlı üretim ve tüketim amacı güdüldüğünden de eser kalitesine de da yansıyor ama yani günümüz kültürünü etkilemiş hatta şekillendirmiş pek çok önemli yazarın da bu dergilerin e, Rahleyi Tedrasisi'nden geçtiğini de unutmamamız gerekiyor. Özünde 1950'lere kadar gittikçe düşerek ilerleyen bu türde gerçekten müthiş yazarlar var. Şimdi onları anlatacağız ama aslında renkli kapaklarıyla heyecan uyandıran ve istismar edici öykülerle özdeşleşmiş bir isim. Palk Magazine. İkinci sezonun açılışını Penedretful bölümüyle yapmıştık hatırlarsanız. Takipçilerimiz e, bayağı sevmişlerdi. Bizim de çok içimize sinmiş bir bölümdü. Orada birkaç mevhudan bahsetmiştik. Bu edebiyatı tanımlayan terimlerden nereden başladı, nereden devam etti, ne anlatıyordu, nerelere vardı, ne yaptı, ne bitti diye. Şimdi Demokran'ın biraz önce bahsetmiş olduğu haliyle Palp, yani bana sorarsanız ham kağıt ya da daha e, düşük kaliteli kağıt aslında... Sadece bir edebi tanımlama değil, aynı zamanda bir toplum, kültür ve medeniyeti de işaret eden, özellikle o zamanı belli bir çerçeve içine alan da bir şey. 1700'lerin sonunda üretim tarzının, işte sanayileşmenin ve toplu üretimin gelişmesiyle beraber insanlar şehirlerden, yani tarım toplumundan, sanayi toplumuna bir geçişe yaşamaya başladılar. İlk örneklerini de gene Fransa ve İngiltere'de biz bunu gördük. 1800'lerin başında sadece kağıt değil, aslına bakarsanız kağıda gelene kadar bir sürü şey artık halk için de üretilmeye başlandı. Çünkü çok fazla meta üretiliyordu ve bunların alıcısı sadece aristokratlar, burjuvalar, soylular ya da işte kraliyet ailesi olamazdı. Belli bir yerden sonra bunun halka da inmesi lazımdı. Yani bugün hep tartışıp durduğumuz o kapitalizmde bu tüketim çılgınlığı vs. de aslında bunu dayatıyordu. Daha doğrusu evet. o zamanın o toplu üretimin sonuçları bunlar. Bu işler olduğu zaman sadece çok fazla bir şey üretilmedi. Aynı zamanda malların taşınması da kolaylaştı. Trenler 1810'dan itibaren İngiltere'de ve Fransa'da ve Almanya'da adeta bir yarış gibi geliştirilmeye başladılar. İnsanlar nasıl aya çıkmak için Amerika'yla Rusya birbiriyle yarıştıysa sivil mühendisler yani halkın içerisindeki o bireysel kişilerin yapmış olduğu çalışmalar, deneyler işte ve Kraliyet ailelerinin desteklediği, fonladığı, diğer mühendisler şeklinde ayrılarak bir takım şeyler oluşturdular. Nereye geliyorum? İngiltere'nin normalde çok ulaşılamayacak yerlerine bile gazeteler, kitaplar vesaireler ürünler gitmeye başladı. Sadece evet. oradan işte atıyorum şimdi patatesi, mandalini vesaireyi, sebze meyveyi alıp gelmiyorsunuz. Aynı zamanda oraya da bir meta da gönderiyordunuz. Yani bu hani meşhur kızılderilere boncuk verip karşılığında altın almak, değerli taş almak hikayesi vardır ya. O dünyanın her tarafında, her ülke için, her coğrafya için geçerli aslında. Ellerindeki kıymetli malları alıp onun karşısında da endüstriyel ürünler sunmak noktası geliyordu. 1800'lerin dediğin gibi 1840 civarında, 30 civarında insanlar daha kolay bir şekilde kağıt üretebildiklerini keşfettiklerinde bunu kullanım alanlarını ve çok kişiye satılır hale getirmesini etüt ettiler diye okudum ben. Evet. Ve bunun karşılığında da ilk ortaya çıkan şeyler klasiklerin çok yoğun bir şekilde basılıp dağıtılmasıydı. Ama şimdi burada da bir kusur vardı. bir Karşılığını bulamama vardı aslında. Kusur değildi. Oradaki halk ya da işte işçi olmak için şehirlere gö göç etmiş halk klasiklerdeki dili konuşmuyordu. O hayalleri yaşamıyordu. Onları arzulamıyordu. Ve geçmişte kalmış o bronz çağında kalmış epikler kahramanlık hikayeleri aslında 1800'lerin ortasında yeniden gündeme geldi. Birazcık daha şeyle. Ve dil olarak, anlatım tarzı ve yaklaşım olarak, kullandığı kelimeler, bahsettiği mefhumlar olarak, klasikleri reddeder bir şekilde, yeni bir edebiyatın örneklerini vermeye başladı. Neydi? Hızlı dağıtılabiliyor, çok basılabiliyor, çok insana ulaşıyor ve çok ucuz olması gerekiyor. Bunların hepsi bir aslında bir ekosistem. Ve pulp gerçekten de 1850'lerde başlayıp, 1910'a 20'ye kadar bütün edebiyat şeyini değiştirdi bana sorarsanız. Evet şu diyebilir miyiz galiba? Demin e, bir düzgün söyleyememiş olabilirim ama ucuz baskı, ucuz kağıt, ucuz yazarlardan bir paket oluşturuyorlar. Evet dağıtımı da unutmamak lazım. Çok dağıtılıyor. Şimdi daha önce kitaplar mesela büfelerde dağıtılmıyordu. Barlarda evet. el altından verilmiyordu anlatabildim mi? Yani kitap evleri vardı böyle kelli felli ciltler. Belki parayı oraya ayırabiliyorsun dağıtıma böyle olunca. Her şey ucuz olunca yani teknolojinin evet. gelişmesi, ulaşımın gelişmesi yanı sıra. Evet, evet, evet. Yani yeni yeni kendine ait o çağı tanımlayan, o çağa özgü küçük kurumlar oluşmaya başladı diye altını çizebiliriz. Çünkü sadece Batı Avrupa'da ya da işte Amerika'da vesaire de değil, Türkiye'de de öyleydi. Osmanlı'da da mesela kitap çok iyi bir şey maddesiydi, yatırım aracıydı. 1500'lerde, 1600'lerde bin tane kitap alıp. Bilmem ne kadar altınlık bir yatırım yaptığını söyleyen vezirler vesaireler vardı. Adamın Hı -hı. Hatta vezirin bir tanesi görevden alınıyor. Ondan sonra ortaya çıkıyor ki altın altın yok ortada. 1500 tane kitap almış Venedikli'nin birinden. Böyle hikayeler de mevcut. Yani kitap pahalı bir şeydi kardeşim. Tam Türkçesi o. Palkın getirmiş olduğu şeyler ucuz kitaplar haline geldi. Halka indi bir yerde. Ama halka inmeyi hani biz Pau bölümünde konuşmuştuk ya. E, POA'daki evet, gibi de düşünebiliriz. Halk için halk için meselesi. Evet yani sadece dili halka inmedi, ücreti de halka indi, hikayelerin tanımları da halka indi. Halk kendi arasında konuşurken argo bol küfürlü bilmem ne bahsedebilir, söyleyebilirdi. Yani salon adamı değilsiniz sonuçta. Yani evet. hasettiniz Beyefendi gibisinden böyle bir tanımlar vesaireler yoktu. Ama işte cinselliği de bir daha tanımladı orada. Hani omuz başı göründü mü kadar erotik falan diyen <gülüyor> eserlerden. Ondan sonra bayağı tecavüz sahnelerine evrildi o iş. İşte bilmem kimi çeşme başında kaldırıp dağ başında ıhtırmışlar falan gibi hikayeler olmaya başladı. <gülüyor> <Isırmışlar>. <gülüyor> ben Türkçesini söyledim de anlayın işte. Yani Swain'i bin hikayelerinden falan türedi. Çünkü Pered Red ilk de hep Highwaymen'dir. Şeydir böyle e Yol eşkıyalar aileman, böyle he. haydutlar. Pusu kurarlar, yol üstünde millete tecavüz ederler, paralarını çalarlar gibi hikayelerde. Bak namussuza falan diye anlatılar. Neyse, pulp bu şekilde bir ortaya geldi ki... Pulp'ın tanımladığı nesillerin yanı sıra pulp'ın tanımladığı bir edebiyattan da bahsetmek gerekiyor. Mesela Arthur Conan Doyle, kimseyi yere göre koyamaz. Ama yazmış olduğu şey gerçekten de pulp'tır. Yani dedektiflik hikayesi anlatır. Bir evet. Londra'nın sokaklarında gezer... Öyle e, şeylerde gezmez. Malikanelerde, saraylarda, saraylarda işlerini çözmez. Batakanelere gider, afyon içer. Crowland Dye diye yani meşhur batakaneler vardır ya. Uyuşturucuyu aldığı zaman oraya yatar kalır böyle. Bizde de kahvehaneler varmış aynı dönemde. Üç gün yatarmış orada mesela. E, Sherlock Holmes orada görürsünüz falan. E, Anlattığı konular itibariyle bahsettiği cinayetler ya da işte suçlar itibariyle falan tamamen pahattır. Şimdi bunun ortaya çıkarttığı bir şey var. Neyse böyle bir pulp adı altında bir edebi akım vesaire kendince oluştu ve e, belli bir şekilde de ulaştı. insanlara satmaya başladı ve yani çok satar oldu. Evet yani 1903 civarında bu Frank Mansi'nin Argozi dergisinin yarım milyon sattığı filan söyleniyor. 1920'ler 30'lara geldiğinde yüzlerce pulp dergi var ve pek çoğunun 1 milyon kopya bile satabildiğinden bahsediyorlar Amerika'da. Evet. Bir de bunların tabii yerelliği de önemli. İnsanlar çok büyük eserler, bir lore'lar böyle anlatılar, operalar, mitolojiler yarattıklarını düşünselerdi. Mesela Türkiye'de Star Wars'u geçen düğün dernek gibi düşünün. İnsanlara daha temas eden bir kendi hikayesi gibi bir şey olmuş. Yani 5,5 milyonu geçti, Star Wars 1 milyonu gördü mü Türkiye'de tartışıldı, durdu Aralık ayında, Ocak ayında. Şimdi böyle durumlar olduğu yerde ister istemez hani pop bir isyan olarak başladı, birazcık... ...tepki olarak ortaya çıktı. Penedretful'larda çok yoğun anlattık bu arada. Gidip o bölümü bir daha dinleyebilirsiniz belki. Gelmiş olduğu yerde... ...1910'da, 1920'de... E, ...PALP'ın başka kusurları... ...yani bir kusurları ortaya çıkmaya başladı. O da şu. Kendi yaratmış olduğu... ...o ucuz evrenin, ucuz anlatının... ...içerisinde bazı köşeler... ...bazı kişiler tarafından... ...yayıncı olsun, edebiyatçı olsun tutulmuş o ziyetteydi. Yeni şeylere izin vermiyorlardı ki... ...PALP yeni bir şey olarak ortaya çıkmıştı. Bir devrimdi. Ve evet. aynı zamanda da pulp'ın içine saklanmış korkunç hikayeler ve hikayeciler vardı mesela. Ama kendilerine yer bulamıyorlardı. Korkunç da değil aslında böyle çatlak hikayeler, çarpık hikayeler, tuhaf hikayeler vardı. Tuhaf işte. Evet. Ve ondan sonra da 1923'te de ilk işte Veritas kuruldu ve bizim efsanede başladı. Önce isterseniz bir Weird Fiction nedir ona bakalım yani tuhaf kurgu dediğimiz şey. Tuhaf kurgu yani Weird Fiction spekülatif kurgunun yani varsayımsal kurgunun bir çocuğu yani alt türü. İlk önce biraz spekülatif kurguyu açıklayayım. Varsayımsal kurgu gerçeklikle bir alakası olmayan tamamen yazarın hayal gücünden çıkmış. Çoğu zamanda gerçek olamayacak kadar uçuk kurgulara derilen isim. Bir Devam etmeden önce hemen bir şey söyleyeyim. Türkiye'de en çok karıştırılan ya da üstünde bir fikirsel manada bir tanım anlamında konsensüs olmayan konulardan bir tanesi spekülatif kurgu. Doğru. Bahsettiğim varsayımsal. Ve her yazara hem her e, konuşmacıya göre gittiğimiz panellerde bu tanım değişiyor. Fantastikle karıştırılıyor, kurmacayla karıştırılıyor, o oluyor, bu oluyor, bilim kurguyla karıştan da var aynı şekilde. Acaba burada birazcık altını çizmek namına tarihsel hikayeler de mesela yani gerçekliklerini ya da üzerine kurdukları şeyleri gerçek yaratıklardan, gerçek yerlerden vesaireler alan ya da ilhamını alan şeylerde spekülatif sayılabiliyor mu? Gene yazar oluşturuyor. Evet ki evrasını. yazarın tamamen hayal gücüyle e, yaratılmış bir yazınsa elbette ki spekülatif olarak kabul edilebilir. Zaten evet. yani bunun içinde fantazi de içerir, korku da içerir, gotik de içerir. Yani pek çok şeyi bunun içine koyabilirsin. Hepsinin de atası galiba değil Hepsinin mi? Hepsinin de atası Sadece çatı değil göre. ilk şey örneğin. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Weird Fiction bir anda 1923'te Weird ilk basımıyla aniden ortaya çıkıvermedi. Doğru. Bunun daha öncesi var. Demin sizin de anlattığınız gibi tabii kökenleri bunun Penny Dreadful'a kadar, Paltf'ın çıkışına kadar gidiyor. Hatta gotik yazına kadar gidiyor aslında. Evet. Bunun sebebi de şu bugün hala weird fiction'ın tam olarak ne olduğu konuşuluyor. Her ne kadar Lovecraft bunun sınırlarını çizmeye çalışmış olsa da veya işte bunun nasıl yazıldığına dair makalesini okuduğunuz zaman zaten göreceksiniz. Kendisinin bile hani pek çok şeyi içine aldığını oradan görebiliyorsunuz. Weird fiction'ın hem gotikten hem Penny Dreadful ve benzerleri gibi palktan alıp aynı zamanda fantezi yazınını hatta masal yazınını hı hı. korku yazınını harmanlayıp kendi başına sivrilmeye başladığını düşünebiliriz. Tabii bu sivrilme nasıl oluyor? Ebedeki kendini diğerlerinden ayıracak özellikler var. Özellikle makabre üzerine yoğunlaşıyor. Hı hı. ki Kesinlikle. Bu da tabi ki atmosferle çok alakalı. Evet. Atmosferin tekinsiz. Tamamen esrarengiz olması en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet. Ee, mesela karaktere bir şey oluyor ve tuhaf bir şey oluyor. Yani gerçekte olamayacak bir şey oluyor. Paraza evet. söylüyorum. Ve biz hikayenin sonuna kadar karaktere ne olduğunu anlamaya çalışırken neden olduğunu ve sonunun nereye varacağını merak ediyoruz. Sürekli onun açıklanmasını bekliyoruz. Kimi zaman bu sorular bize açıkça verilmiyor sonunda da. Ama Bazen hikayenin vermek istediği işte alt notaları gördüğümüz zaman onunla da yetinebiliyoruz evet. ki bu aforizmalar oluyor böylelikle de <gülüyor> ee, yani weird fiction aslında bir anlamda aforizma da yaratıyor kendi kendine bunun haricinde korku, fantazi, science fiction yani bilim kurgu hatta tarihsel öğeler gibi şeyleri harmanladığı gibi duaya üstü <gülüyor> ...mitsel ve bilimsel şeyleri irdelerken bir yandan da tekinsizi veriyor. Yani size tamamen evet. karanlık bir ortam yaratıyor. Sizi bir bilinmeyenin içine atıyor ve oradan çıkmanızı bekliyor. Evet. Yani siz hikayeyi okurken oradan çıkmaya çabalıyorsunuz. Kimi zaman ne olduğunu anlayamıyorsunuz bile son cümleye kadar. Böyle bir e, yapı olduğu için tabii bariz olarak kendini sivriltiyor. Bu arada Lovecraft Weird Fiction tanımını Supernatural Horror in Literature adlı e, makalesinde açarken e, bu şeyi de, tanımı da ki biz e, uzun uzun anlatmıştık. Birinci sezonumuzda Lovecraft'ın ikinci bölümüne bakarsanız tamamen bu Doğaüstü Korku makalesini incelemiştik. Orada daha detaylı e, öğrenebilirsiniz. Hatta bir de Weird Fiction yazmaya dair bir e, yazısı daha vardır. Buradaki Weird Fiction'daki bu weird şeyini de Sheridan Fanu'dan almıştır <Gülüyor> tanımını aslında. <Gülüyor> weird Fiction'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de dehşet. Kimi zaman iğrençlik içeren öğeler barındırmasıdır. Ki kimi zaman okurken Tüyleriniz diken diken oluyor. Yani dediğimiz gibi atmosfer, size verdiği duygu, bilinmezlik, bulmaca içinde bulmaca, satır arasında aforizmalar. Evet. Ondan sonra ve bu tür şeyler bir fikşını tamamen içerdiği türlerden sivritmiştir kendine. Evet. Orada bir küçük araya girmek istiyorum. Bu türler, bu konular, bu anlatılar aslında yeni şeyler değildi. Fakat kimse VTS kadar cesurca anlatmıyordu. Yani Paul'un ölü bir sevgiliye duyduğu, Yeri geldiğinde bedensel, yeri geldiğinde ruhen açlığı ve aşkı 100 sene evvel okumuştunuz. Ya da okuma şansınız vardı. Aynı şekilde Otran tuşatasıyla beraber gotik üzerine bir korku romantizm, karanlık romantizm şeklinde bir devrim de yaşanmıştı. Fakat hiçbiri Veritas gibi değildi. Veritas gibi genel büyük kapsayıcı da değildi. Evet. Mesela gotikten bahsettiğiniz zaman gotikte kalmalıydınız. Ama işte... Bu deliğin dağlarını kaptırmışlar gerçi daha sonra ama Lovecraft'ın çoğu öyküsünde baya bir gotik bir böyle yani gotik aynı zamanda görkemli ama şatafatlı değil görkemli devasa ve insanın aciz hissettiği bir canavarı da tanımlar. Mesela kutulu baya evrimin çizelgesine göre yaratılmış bir yaratık Ki bu weird fiction'in başka bir özelliğine getirir o da alışılmamış. Aynen öyle ve tuhaf denmesinin belki de bir sebebi de Alışılmamış buydu. olması evet. Ha. Evet bir de bu gotikle girip çıkıyoruz. Tabii kökeninde goti koymak durumundayız ama şeyi de unutmayalım. Biz Weird Fiction'da, Weird Tales Magazine gibi pulp magazinlerde vesaire de gotikten de bir yırtılma, bir kurtulma yok mu? Yani oradaki o romantizm, o bah, karanlık bah. romantizminde artık başka bir e, sosyal sınıfın göstergesi olduğunu düşünebiliriz. Ve oradan bir çıkış bu çalışan sınıfa bir yepyeni daha hayata dair, daha sokaklara dair. Hı hı. bir geri dönüş bir yandan da folklore'e gotiye atlayıp geri dönüş gibi de düşünebiliriz belki demin galip ona bir atıfta bulunmuştu zaten yani weird fiction'ın kendini ayırmasının sebeplerinden bir tanesi de kullandığı dil yani kullanılan dilde korkaklık yok evet. karşındakini rahatsız etmekte bir korkaklık yok yani evet. hikayeyi okuduğunuz zaman son derece rahatsız olabiliyorsunuz yani yazar korkmuyor bunu yazmaktan A evet. acaba şunu yazsam karşımdaki acaba hani çok rahatsız olur mu acaba tiksinir mi veya işte korkar mı ee, yani ya da fobi oluşturur mu gibi bir endişesi yok evet. evet ya bu günümüzün bu politically Amerika için konuşuyorum en azından politically correct'in nasıl olup da bu ülkeden aynı zamanda çıktığını da düşündürüyor ya 1900'ün başında bu kadar zengin ve geniş şey yaparken şimdi insanlar konuşmaya korkuyor da kimi gücendireceğim diye Evet. Yani orada bir duyar kasıcıları, duyarcılar falan oluştu bu Philip K. duyarıcıları gibi makinaları gibi. E, şunu söylemekte lazım ama başka tarafa çekmeden konuyu direkt hemen gene Verite getireyim. Şimdi gotik anlatıyor olsaydınız bir ölüm romantizmi anlatmak zorundaydınız. V test çıktığında işte e, bir hayalet hikayesi olmak zorundaydı. Katakomplarda, dehlizlerde geçmek zorundaydı. Bilmem ne, bilmem ne. Şimdi Veritas'ın 40'lara, 43'e gelmiş olan yani 43'te ortaya çıkmış öykülerinden bir tanesinde de cadılar bayramı için bir kostüm almak niyetiyle bir dükkana giren orta sınıf bir vatandaş bir vampirin pelerini satın alabiliyordu. Şimdi geldiği noktayı görebiliyor musunuz? Hı hı. Yani bir aristokratın, bir mezarlığın, bir şeyin yani hem atmosfer hem sosyal sınıf hem dünya görüşü bilmem ne bunların hepsinin içerisine asılıp geçiriyordu. Şimdi bu aslında evet. moderndi, yeniydi. Veith's ilk ortaya çıktığında da çünkü oradaki yazarlar da bir defa geçmişin ahlakını kabul etmiyorlar. Tasvip edilecek bir tarafı yok. Çünkü göstermelik bir adab muaşere yaratılmış vaziyetteydi. Yani çatalı kaşığı nereye koydun, bardağı kaldırdın, hangi parmağın havaya kalkması. Hikayenin anlatmak istediği şeyin önüne geçmeye başladı bir yerde. Yani mesela şey, hani kısa cümleler değil de paragraf uzunluğunda cümlelerde yazmak serbestti. Zaten... Hatta satır arası o. vermeden yazmak. <gülüyor> o, o şeyin Lovecraft'ın Lovecraft. birazcık halde etmesi ama çünkü Lovecraft'ı mesela çok daha ilginç bir şey çünkü Lovecraft bu reddetmiş oldu. Bu arada Gotik anlatının 20. yüzyıl başındaki Gotik hikayelerin en büyük düşmanı ve onları ilk başta reddeden adam Lovecraft'tır ki Lovecraft kendisi Gotiğin konu ettiği adamlar gibi yaşar. Anladın evet. Kendine öyle gelir 17. 18. yüzyıl beyefendisi olarak tanımlar falan. Ve onun gözünden de New York'un sokaklarını, Maine'in kenarda kıyıda kalmış balıkçı kasabalarını vesairelerini görürsünüz. Yani zamanlı ve halka inmiştir. Antarktika'ya gider bilim adamı olarak falan gibi. Aslında toparlamak gerekirse Weird Fiction'un dışlanmışlar edebiyatı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü zaten başlama, tabii, tabii. E, özellikle Weird Tales'ın başlama amacı da o. Yani sahibinin. Ö, ö, kurucusunun diyelim, Hı -hı. kurucusunun amacı buydu. Evet. Yalnız şeyi yani hep e, ya dışlanmışlar vesaire gibi bir tabii şey yapıyoruz. Yani sonuçta kabul e, edilen kalabalıkların okuduğu şeyleri okumuyorlar. Ama büyük bir avantajları işte belki de o yeni dünyada olmaları. 1900'lerde, 20'lerde, 30'larda 1 milyon kopya satan da ve aslında yani insanları bir şekilde e, ...yazarak geçindirebilen de dergilerden bahsediyoruz. Sadece We Tales değil, 100-150 tane belki ayrı haftalık, aylık e, dergi var. 1900'lerin başında işte bu ilk Argosy magazinin de... ...yani işte bu Frank Mansi'nin günde 20 yıl belki sürüyor başarısı... ...ve günde 10 bin kelime yazarak insanların ihtiyacını karşılamak için... ...sürekli düşünseyse günde 40 sayfa yazdığınızı yazmak zorunda kaldığınızı... ...yani abi. bu azınlıktalar ama <gülüyor> şey değiller, sürünmüyorlar yani dergi olarak. O konuda benim şöyle bir görüşüm var abi. Şimdi hani büyük ihtimalle programın sonuna saklayacağız bu bütün... bugünle bugün Türkiye'siyle Vertales'in kurulmuş olduğu Chicago'yu karşılaştırmaya... ...ya da Amerikan medeniyetini karşılaştırmaya ama... Şimdi burada genel geçer bir şeyler var. Veltes başında milyon satmıyor. Milyon değil, 15 binden fazla bile satmıyor. Para da yapamıyor. Ama Veltes çıktığında köşeler tutulmuştu pulp tarafından falan gibi böyle iddialı bir laf ettim ya ben. Bunu şöyle bir altını açayım, açıklama olarak geçeyim. Birincisi korku anlatıyorsanız, gotik anlatıyorsanız bir ölüm romantizmi olması lazımdı. Bir hayalet öyküsü olması lazımdı. Şehirden taşraya giden bir adamın karşılaşmış olduğu bir canavar olması gerekiyordu mesela bir geri kalmış bir halk canavarı bir folklor yaratığı folklor, ile karşılaşma evet. vardı. Ondan sonra bir de bunlar genelde bu canavarlarla karşılaşan insanlar oradaki kusuru çözerlerdi mesela o yaratıkların aslında tamamen bir vatandaşın bir tanesini çıkarına hizmet eden yaratıklar olduğu vesaire ve aslında hepsinde kocaman bir şey oldu yalan oldu bir balon olduğunu ortaya çıkartırlardı. Bu da dedektiflik tarafına giderdi bir yerde karanlık öykü anlatıyorsak. Şimdi günümüze getirip baktığınızda cin hikayesi anlatmak... ...bugün edebi çevrelerde... ağ cin mi yazdın falan gibi şey olduğunda... ...bir burun kıvrılma şeyi... ...ama bir cin filmi çıktığı zaman 800 bin izleniyor. Cinle alakalı bir kitap olduğu zaman... ...bir 10 bin affedersiniz gömüyor. Ve hala bir karşılığı var tamam mı? test çıktığında ne cin hikayesi anlatıyordu... Hı -hı. ...ne de... ...cinleri vesairesini... ...altını boşlayan, onları reddeden... ...ve onları çocukça bulan... Bir dedektiflik hikayesi anlatıyordu. Tam yani Verites'in çıktığı andaki pulp edebiyatının içine düştüğü kusurlar bunlardı. Verites'i kuran adam ve oraya gelip katılan ilk başta genç daha sonra da modern klasiklere dönüşen böyle dev yazarla bunların tek bir tane şeyi vardı. Böyle Hannah Berger söylüyor zaten. Diyor ki kıyıda köşede başka dergilere gitmiş ve başka türlüymüş gibi öyküler yazmaya çalışan adamları özgür bırakacağım ben. ...onların hikayeleri, onların anlatmak istediklerini... ...serbestçe dile getirecekleri yeni bir şey. Ve böyle bir imkan olduğu için... ...bir akım ortaya çıkıyor. Evet. Bir Tales'ın... E, ...yayınlamış olduğu... ...hikayelerin genel çerçevesine... ...baktıkları zaman... ...dört tane ana element görünüyor. Bunlardan... E, ...ilki supernatural horror, yani doğaüstü korku. Hı hı. Bir kere bu her daim... ...neredeyse var... Olmazsa olmazı gibi bir hal almış yani. Mutlaka evet. yani science fiction'ın içinde bile bir şekilde bunu ufak da olsa adapte edebiliyor. Yediriyorlar. Yani Veritas'ın hoşuna gidiyor, okuyucusunun da hoşuna gidiyor, bilmem ne ve yani bilim kurgu yaparken o zamanlar hardcore softcore diye ayrılmamış bilim kurgu mesela. Hatta bilim kurgu yok bile ortada. O zaman şey, bilim de durumu fena o yüzden ya şey de değiller nedir adı? Hani Bilim kurgunun içerisine doğaüstü öye katamazsın kardeşim gibi kurallar murallar yok. Tamam mı? kendi içinde. Son derece özgürsün diyor adam. İkincisi hayalet hikayesi. Şimdi bu tabii bizim hani klasik anlamdaki hayalet hikayelerimizin biraz ötesine geçiyor. Ama sonuçta baz olarak bakıldığı zaman bir hayalet hikayesi. Evet. Üçüncüsü farazi science fiction. Yani farazi bilim kurgu. Tam olarak bilim kurgu sayılamıyor. Çünkü çok bilimsel değil. Oldukça uçuk ve oldukça garip tuhaf evet. Hı -hı. ama gene sonuç olarak içerdiği bir takım şeyler dolayısıyla farazi bilim kurgu olarak Hı -hı. sınıflandırılıyor. Fantazi gene evet. bildiğimiz tam anlamıyla fantazi değil gene içinde işte gizem var korku var diğer başka elementler de var ama sonuç olarak baktığın zaman fantazi çünkü fantastik öğeleri var. Conan'ı bulup çıkartıyorlar. Yani bugün ya, evet. büyü fantasisi dediğiniz hadiseyi yaratan dergiden bahsediyoruz aslında. Evet. Ki Sword and Sorcery daha sonra elflere mevklere kaldı şu an ihale ama son 15 senedir. Bildiğiniz manasında şeydir Veritalis'in yaratmış olduğu fantastiktir. Hı hı. Yani high fantasy olarak diğer fantasy diyorlar ya işte Bunların atası, kurucusu, ilk öykülerin yayınlandığı yer ve tesis yoktu yani. Tabi tabi yani en azından ya da pulp'ı da katabiliriz bu şeyin lost world fiction'un da hani yaratıcısı bu palplar yani hani gidip bir yer bir yere oradan bambaşka bir dünyaya gitmek çıkmak vesaire gibi orada yaşanan şeyler hikayeler bunların hepsi de e, tam o dönemin işleri. Aynen öyle. Şimdi bir de çok önermeli korku kurgusu. Görülüyor. Yani bu nedir diyeceksiniz. Şöyle ki bir korku öyküsü olarak başlayıp daha sonra fantastiğe dönüp en sonunda da bilim kurgu olarak biten gibi öyküler. Veya çeşitli yani bütün bunları barındırıp aslında hiç beklemediğimiz şekilde çıkan. Yani öz özünde korku hikayesi. Evet. Ama birden fazla şeyi var yapısı baktım, var yani ben baktım ben baktığımda ne görüyorum biliyor musun ha yani böyle yani kolaş çalışması gibi görünüyor ben bir adam bir yatırımcı gelmiş etraftan yetenekli gençleri toplamış bunları bir yere kapatmış ve siz bir şey üretmeyeceksiniz bir konsiyumur bir tüketici malı üretmeyeceksiniz piyasanın gereklerine göre hareket etmeyeceksiniz diyerek resmen bir edebiyat arge departmanı yaratmış gibi görüyorum çünkü Şimdi senin bu saydıkların aslında çok günümüzün tanımları. Hı. Anladın mı? O zamanlar bu ayrımlar yok. Yani ya tabii şu anki zaten hani şu anki mesela Weird Tales incelemelerinden okuduğum kadarıyla çıkardığım şeyleri söylüyorum. Yani evet, evet. insanların inceleme sonucunda tespitleri işte. evet. aslında bunlar. Bugünkü ha. tespitler çoğu. Evet, evet ama bak işte hani bugünkü dedin ya bugünküne <gülüyor> baktığınız Supernatural Disney'in 11 sezon devam etti yapan, ortaya çıkartan, böyle altası olan şey Vertes. Vertes'te Julian bir şey diye bir vampir avcısı var hatta. Kurt adam da avlıyor başka zamanla. Falan gibi hikayeler Bayağı güzel gotik punk hikayeler. Ama o zamana kadar yok bunlar. Yani böyle davranıyor. Tabii yani şey bu tarzın, pulp dergilerin bizi şekillendirdiği, günümüz edebiyatını şekillendirdiği, edebiyatı geçtiğim hepsi. Yani zaten çizgi roman kültürünü, süper kahramanları yani Batman'in eğer orijinal bir şey olduğunu düşünüyorsanız The Shadow'a bakmanızı ben tavsiye ediyorum. The Shadow'dan alınmıştır. Bir kahraman gölgelerde gezer, insanların gözüne görünmez. Ve diğer karakteri normal gündüzde de işte bir iş adamıdır böyle filan. Şöyle bir şey de var. Tabii ki Weird Tales'da yazılmış olan hikayelerin aslında diğer türlerin ele aldığı konulardan hiç bahsetmemiştir denilemez. Evet. Çünkü kullandığı bir takım e, hani ne derler ana akım konuları da var. E, o bunlar tabii farklı şekilde ele alıyor. Mesela kolonileşme hı hı. yani bir çeşit işgal. Yani i̇şgal, yani. işgalden de bahsediyor. Aynı zamanda İngilizler gibi kolonileştirmeden de bahsediyor ama bunu mesela bir... Uzaylıya bağlıyor veya bilinmeyen bir ırka bağlıyor evet. gibi. Bu da X faiz oluyor aslında. Ya, ya, evet, anladın atın. mı? Yani şey gerçekten kökenine baktığın zaman <gülüyor> ilk öykülerin hep veriteste yazıldığını görüyorsun. Bizim bugün tabii, korku, fantastik, bilim kurgu dediğimiz şeyin. Yok zaten işte bahsettiğim Hani ana akımda evet. da e, görebiliyorsun bunu. Ama bundan öncesinde de hani var. Ne, ne <gülüyor> Mesela farklı? örnek vereyim Hı. ben sana şey var. Bilimsel buluşları. ...konu ediyor mesela bazı Hı. hikayeler... ...fakat bunu sen şeyde de görebilirsin... Mary Shelley'de de görebilirsin... ...Frankenstein'de de, de. de görebilirsin... ...Dr. Jekyll, Mr. Hyde'de de görebilirsin... ...Macera Acılığı ya da Bilinmeyen Dünyaları Araştırma... ...Rider Haggard'ın hikayelerinde de görebiliyorsun ilk başta... ...ondan sonra Conan Doyle'da gene dedektiflik ya da bilinmezliği görüyorsun... ...işte Baskerville örneğinde olduğu gibi... ...aynı zamanda o zamana dek yazılmış olan başka şeyler de var... Nedir adı? Ee, başka benzer hikayeler de var. Mesela hani Mars Günlükleri serisi vardı ya onun ilk örnekleri Veritas'tan evvel. Ama hep gelip dolaşıp şu noktaya geliyoruz. Kimse Veritas yazarları gibi etkilenmemişti. Öyle o dille, o ruhla yazmamıştı. Yani. Zaten evet. hep söylediğimiz gibi Tarzı farklı yani. bir evet. dil, farklı bir tarz, farklı anlatım, evet. atmosfer tamamen farklı, kullanım yani hikayenin örgüsü diğer türlerden daha farklı evet. ama şöyle diyelim en bilinen konuyu kullansa bile kendi yapısı içinde tamamen farklı bir şey çıkarıyor ortaya. İşte bu yani bütün özeti evet. bu bence. Mesela şeyi kullanıyor, e, evrimi kullanıyor, şeytana tapmayı kullanıyor. Evet. E, senin dediğin gibi işte keşfi kullanıyor, hı hı. kullanıyor da kullanıyor hı. ama tamamen kendi diğer türlerden kendini Ayrıyor, sıyıyor. Üstüp çok farklı. Çok de, farklı. E, net olarak yani bu gerçek yani bir delil olarak şu an önünüze koyamayacağım ama kaynak şeyi ekleriz büyük ihtimalde. Bazı öyküler var ki diğer öykülerin şey, dergilerin basmaktan kaçındığı şeyler, veriteste direkt kendine yer buluyor. Ve yani Veritas'ın 1926'da baya bir olay olmasının ya da insanların artık veritesi yakmaya, linç etmeye gelmelerinin sebeplerinden bir tanesi de gene bu şey bir necrophile öyküsü. Ölü sevicilik. Evet. Hı hı. Yani bunu Paul yazdığında kimseye dokunmamıştı. Millet yani belki fark etmemişti bile. Ki Veritas'ın 2-3 yıllık yayını var o esnada. E, o anda da fark etmediler. Bir sürü böyle öykü çıktı. Fakat ne demek ölü sevicilik? Ya olur mu öyle bir şey falan diye bayağı bir sansasyon yaratmışlar. E ama işlerine de yaramış yani. Çok. Acayip satmışlar. <gülüyor> evet evet o, o canlandırmış yani gitmek üzereyken tam şeyi de bu Tales from Crypt de mesela sonraki dönemler 50'lerde çıkan yine aynı şekilde yani çocuklar okuduğu için bunları e, iş orada biraz karışıyor tahmin ediyorum oradan çok bastırıyor insanlar Tales from Crypt'in başına gelen de işte bizim hep e, şeyde çizgi roman bölümünde de konuştuğumuz o komik kod da patlıyor yani e, oradaki anlatılan hikayeler şeyi çıkartıyor komik kodun çıkmasına sebep oluyor yani kan da gülmüyor artık abi adamlar birbirlerine ya, böyle atomik güldürüyor. yumurtlar atıyorlar <Gülüyor> Kan dökülmiyor, tamam bir çok nadir birileri ölüyor hı -hı. falan gibi böyle. Yani bir çocukça bir şey getiriyorlar. Aslında ee, par çok pardon bu hı -hı. şimdi düşünüyorum da yani bu e, hikayelerin en büyük özelliklerinden biri de bizi bilmediğimiz topraklara atması. O ayrı konu. Bir de bir de gerçek hikayeler bunlar. Şimdi tutarlılar, acımasızlar. Yani gerçeklikten kastım gerçek hayat gibi gerçekler. Anlatabiliyor muyum? Karşına çıkan şeyler e, yontulmamış ya da böyle acımasız demek Birinin gözüne hoş görünsün <gülüyor> diye makyajlanmamış hikayeler tamam mı? Ve e, o duyguları anlattığı için insanlara hem değişik geliyor hem de yakın geliyor. Şimdi e, Svetlana Todorov'un o meşhur konuşurken konuşurkenki iki tane ayrım vardı. Biri mucizeler. Yani bir, bir eserin fantastik olarak tanınlanması için. Birincisi mucizeler. ikincisi de, tekinsizlik. Şimdi tekinsizliğin karşılığına ben geleceğim. Çünkü Veritas'taki tuhaf hadisesini aslında Todorov'un tekinsizliği de bir şekilde özümsemiş Hatta Todorov oradan almış bile olabilir bu hikayesinden. E zaten benim en sevdiğim kelime Ankeny'dir ya. Ankeni. Lovecraft evet, çok o. kullanır onu. Büyük ihtimalle de Ankeny'den yürümüş. <gülüyor> çünkü Todorov'da direkt Miracles and Ankeny diye bahsediyor. <gülüyor> Şimdi orada bir netlik var tamam mı? Güncel hayatta her gün karşınıza çıkan şeyin her gün karşınıza çıktığından farklı şekilde hareket etmesi. Yani bir masanın hareket etmesinden bahsetmiyoruz. Ama yani masa artık bildiğiniz masa olmaktan çıkıyor. Ve yani siz bunu insanlara söylediğiniz zaman ya deli gözüyle bakıyorlar. Bakın hikayeleştirdim ben bunu. Arkasını bir zemin yaratmaya başladım. Ya sizi dinlemiyorlar ama siz adım adım onun o tuhaflığını, o tekinsizliğini vesairesini görüyorsunuz. Ve o size tekinsiz bir dünyanın kapılarını açıyor, gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. Bir örnek verebilir miyim? Doğru bir örnek midir diye. Şimdi mesela bir hikayede sen masanın üzerinde yemek yediğini anlatıyorsan bu... Şeydir, doğal bir kurgu. Doğru mu? Evet, sadece yani o sahne normal bir sahne oluyor. Ama e, her gün masayı doyurmak zorunda olduğun zaman... işte bu ankeni oluyor canımca. Canım. Evet. Bu mümcize mü mü mü mü mü <gülüyor> falan değil. <gülüyor> Hatta tam karşısında garip, tuhaf, yabancısı olmadığımız, yani tanıdık, tanış olduğumuz Hı -hı. şeyleri... Ama o taraflarını, o yüzünü, o yanını fark etmediğimiz şeyleri anlatan hikayeler olması. Veritelerini kurarken vatandaşın söylemiş olduğu da bu. Bir de e, ya ben belirtmeden geçemeyeceğim. Dinleyicilerimiz ne hissetti bilmiyorum da Beril, o söylediğin cümle de benim tüylerim diken diken oldu ya. <gülüyor> Masayı doyurmak dedin ya. Yani korkuyu bu kadar güzel yakalayıp söylemek. Buyurun pardon. Biz de e, yerli veriteyiz. <gülüyor> Ekolünden geliyoruz. Ha, evet, kafa öyle işliyor ne evet. yazık. Neyse biraz da bir veritesin e, hikayesini anlatalım. Tarihçesini anlatalım. Hadi bahsettik. Ortamını nerede yeşerdiğini bahsettik. Yazarlarından bahsettik. Hikayelerinin ruhundan bahsettik. Şimdi biraz Weird nasıl kuruldu falan bilgi verelim yani biraz. Ben hemen küçük bir giriş yapacağım. Yani daha doğrusu bir cümlelik bir <gülüyor> tamam, giriş bu... yapacağım. Ne yazık ki aslında Weird bütün tarihine bakınca epey şanssız görünüyor. Yani o, o ülkeleri anlatıp da başına hayırlı bir şeyler gelmesi mümkün değil ki zaten. Yani. Yani evet biraz cursed durumu var gibi geldi bana. Hani istenmeyen çocuk gibi. Evet. Yani tamam belli bir süre aynı editörle uzun süre gidiyor ama. Evet. Yani onda bile tutarsızlıklar var. Onda Çok. bile aksilikler var. Yani hani olmayacak haciyi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Hacı da bırakalım. <gülüyor> Yerli götükte kaldık. <gülüyor> VTS Mart 1923'te. Kuruluyor. Jacob Clark Heneberger tarafından Rural Publishing'in bir alt markası ve bir dergisi olarak yayın hayata başlıyor. Heneberger'den bahsetmiştik. Heneberger daha önce okumuş olduğu işte Chicago Bir Şey Koleji'nde de galiba. Not almıştım ama bulamıyorum şimdi. Daha okul yıllarındayken yayıncılığa başlayan, okul gazetesini çıkartan ve yayıncılıkla alakalı hem bir fikri hem de ihtirasları olan gençli bir adam. Ve çalışkan da bir adam, vizyoner birçok Amerikalı'nın olduğu gibi, Amerikalıları işletme konusunda tanrıdır yani. Ben öyle görüyorum adamları. Ve e, kendisine bir ortak bulup, ortayla beraber, Rare ana çatı şirketi Rural Publishing'i 1922 yılında kuruyor. Daha sonra da Mart, Mart 1923'te de Rare yayın hayatına başlıyor. Rare yayın hayatına başladığında bu vereceğimiz örnekler, şeyler, önemli... ...şeylerden, noktalardan bir tanesi şu. Verit kuruluş hikayesinde... E, ...altını çizmemiz gereken bir başka kesimdi... ...ki belki de herhalde... ...Heneberger'den sonraki önemli isim de o... ...Edward Baird. Edward Baird çok düzgün bir editör. Ama yani sadece düzgün bir editör. İşini çok iyi biliyor... ...ama Verit Fiction'ı bilmiyor. Tuhaf kurguyu bilmiyor. Ona yatkın değil. Ha bu arada ben bunu söylüyorum... ...1923 senesinde Verit Fiction'ı kimse bilmiyor... Lovecraft'ın aklında bazı şeyler var. Daha Howard ortada yok. Evet. İşte öbür tarafta Ray Bradbury bunun bilim kurgu tarafını biraz daha yakın sar vesaire. O daha, onun daha bir 20 senesi var hı hı. falan. Anlatabildim mi? Kimsenin bir haberi yok. Heneberger bir vizyon görüyor. Özellikle Lovecraft'ın e, gotik üzerindeki reddiyesinde ve pulp edebiyat ki kendisi pulp demiyor tabii ki. Edebiyat diyor bugün yanlış sularda ilerliyor falan bilmem ne. Bunu söylerken 25 yaşında buna hadilen falan diyorlar tabii. <gülüyor> Ortada bir vizyon var ama Edward Baird bunu paylaşan bir editör değil. Öyle ki ilk başta ona gelen öyküler arasında Lovecraft'tan gelen beş tane öykü var mesela bunları reddediyor. Neden? Satır aralığına dikkat ederek yazılmamış bunlar, daktilo edilmemiş diye. Galiba e, evet. Baird contemporary şey, e, editör. Yani tarihsel şeyleri veya işte... Diğer Türk kurgulara daha çok alışık anladığım Şimdi kadarıyla. Şimdi şöyle bir şey sorayım. var. Türkiye'de bizim karşılaştığımız hadisi şu. Yeraltı edebiyatı yazanlar aslında korku, tekinsiz, tuhaf öyküler yazabiliyor. Gözüyle bakılıyor. Yeraltıcılar korku anlatsın diye çağrılıyor. Sağa sola. Biz buna şahit olduk. Ondan sonra. Aynı durum Beyrut'ta de söz konusu. Beyrit'te döneminin iyi, eli kalem tutan, aynı zamanda işi bilen editörlerinden hiçbir kusuru yok belki. Tek kusuru... Olay hakkında en ufak fikri olmamız, Ben burada ne arıyorum demiştir kendini. Bu arada Lovecraft'ın reddettiği öykülerinden bir tanesi de Dagon. Falan. Yani ha, ama ne, evet. reddetme sebebini de söyler misin? Söyledim işte o biraz ilişki. Satır aralığı mı Satır aralığı. Düzgün yazmamışsınız beyefendi bu böyle olmaz. ne Yani biz edebiyat yapıyoruz falan diye böyle. Lovecraft'ta Heneberger'de şaşkınlıkla bakıyor. Bu arada Lovecraft'tan gelen başka hiçbir öyküyü refüze etmiyor. Çünkü biliyor Lovecraft'ın sattığını falan böyle. O kadar düzgün bir herif. Ama dergi ne akıyor ne kokuyor ama aynı zamanda da de gitmiyor yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ya her ne kadar mesela genel olarak Bayer başarısız görülüyor ama sonuçta temelleri atan ve onun zamanında en yani temelleri atanlardan bir tanesi e, bu konuda ve e, onun zamanında da iyi yazarlar çıkıyor yani. Mo iyi yazarlar Bayer de rağmen çıkmıyor. Bayer bir kelle avcısı gibi onları keşfetmiyor. Aynı zamanda da Frankfurt Wright Tergide de çalışmaya da başladı. Bir sonraki ha. efsane editörümüz var ya. Çok acayip karmaşık bir. Şey. Beyirde, ramen çıkıyor diyecektin galiba. Değil mi? Ha, evet doğru. Ha. Ben de şimdi onu diyecektim. Bu beğirde ne demek biliyor musun? Çıkıyordu. Yani kazmayı vurdun alttan petrol fışkırıyor zaten. Yani üzerine beton dökmediği sürece. Ne olursa olsun o çıkacak zaten. De, ha, be, Dagonu, de, oturuyormuş. Dagon'u reddetmekle neredeyse betonu seriyormuş ama neyse hadi oraya Lasset geçelim. Tabii. Heneberger şey yapmamıştır müsaade etmemiş. Çünkü Heneberger'in dergi kurma sebeplerinden bir tanesi gerçekten Lafrat ve işte adam Poe hayranı aynı zamanda. Ben diye bir sanat olarak beğeniyorum. Kardeşim, milletin reddetmesi önemli değil diye şeyleri var. Ve yani dergi boka sarana kadar ki 20 senelik hayatı boyunca da Heneberger'in göz bebeği halinde yani adam çok da severek bu işi yapıyor Şeyi, hani demin sen bahsetmiştin ya bir Poe'nun yazdığına bir şey demediler ama Weird Tales'da çıkan ölü hikayesine e, kıyametleri kopardılar Poe gibi diye. yazmamıştır çünkü o ben sana <gülüyor> söyleyeyim çok daha onu ya. yazan film <gülüyor> Eddie Junior Hı -hı. değil mi? Baird'ı aslında hani tamamen Gömleli yok oluştan, gö, gömül, gömülüşten kurtaran aslında e, bu hikaye çünkü aynı zamanda Weird Tales'ı iflastan kurtarıyor kesinlikle öyle bu devam eden şeyler dedi belli bir şekilde üretmeye başlıyor. Daha sonra yayıncılığa başlıyor. Küçük küçük kendi kitlesini yaratıyor. Yani bu şey değil nedir adı. Kesinlikle yaygın değil. Diğer dergilerin arasında bir de böyle manyakça sapıkça bir şey var gibi. O gözle bakılıyor. Ama yayıncı hadi editör de aynı heyecanı hissediyor birazcık diyelim. E, ve yazarlar. ...hallerinden biraz memnunlar. Çünkü sevdikleri bir işi yapıyorlar. Tabii ki Hannah Berger'i de yoruyor bu iş çünkü para kazanmıyor. Çevirmek çok zor ama... Ve bir de şeyi de unutmayalım. Yani biz mesela burada isimler, bazı isimler söylüyoruz... ...ve bunlar çoğunlukla fantezinin, korkunun önderi isimler. Ama derginin yarattığı heyecanı anlamak açısından... ...mesela 1928'de Tennessee Williams... ...ilk hikayesini yazdığı ilk hikaye The Vengeance of Nitocris'i Weird Tales'da yayınlıyor. Yani Tennessee Williams Amerika'nın 3 büyük dev 20. yüzyıl oyun yazarlarından biridir. Daha çoğunluğa hitap eden e, bir isim olamaz yani. Ve bir tesadüfte Robert E. Howard'ın Solomon Kane'i tanıttığı ilk öyküsü Red Shadows var. Onunla aynı sayıda yayınlanmış Tennessee Williams'ın bu öyküsü. De yoluna devam ederken gerçekten de bu olayın koptuğu yer. 1926 yılında bir öyküsü var. Gerçekten de Vertes'in başını belaya sokan ve daha sonra da Vertes'i insanların radarına sokan. Şimdi bu modern bir tabir oldu. O zaman radar yok da göze biraz <gülüyor> çarpan bir şey oluyor. Burada ufak bir başlamadan evvel bir Hı. anekdot söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bayard bıraktığında 40 bin dolarlık bir borç bırakıyor. Onu da söyleyeyim de. Ondan sonra niye iflasa hani doğru e <gülüyor> gittiği anlaşıldı. Evet. Ee, e? 1926'daki bu mevzudan evvel de Fransford Wright. Bakın bu ismi unutmayın. Bu sıkça karşınıza çıkacak bir isim. En azından ben konuşurken arada bahsetmeyi seviyorum. Bilmeyen adamların olduğu yerde söylemiyorum. Çünkü ayıp oluyor. hani e, Vurgulu olsun diye yabancı isim kullanma, bir başkasını referans gösterme falan gibi bir durum olmasın diye. bence ezik bir anlatıcı şeyi. <gülüyor> Fransford Wright tarafından e, Vertez ele alınıyor. Wright'ı çok ayrı bir yere koymalısınız. Wright'la benim aramda bir aşk nefret ilişkisi var. Adam öleli tabii bir 100 sene falan oluyor neredeyse ama 1900 kaçta 39'da 40'da ölüyordu. Yok 40'ta galiba ayrıldıktan 2-3 ay sonra falan tabii, ölüyor. Tabii, Parkinson'dan, Parkinson'dan ölüyor. 1888 yılında Kaliforniya'da dünyaya geliyor. Frankfurt Wright. 1. Dünya Savaşı esnasında Fransa'da tercüman olarak görev oluyor. Bir Amerikalı 1. Dünya Savaşı'na Amerika direkt iştirak etmiyor ama ...gönüllü ve e, biraz da sembolik birlikler gönderiyor. Mesela Avrupa'daki savaşta da bunlar bulunmuş. François da Fransa'da bir tercüman olarak görev alıyor. Ve bu esnada da Fransa kırsalından... E, yay, ...ya da Avrupa'da yaygın ortaya çıkmış... E, ...bir şekilde tuhaf öykülerle karşılaşıyor. Şimdi... E, ...Amerika'nın tabii kendine ait şeyleri var. Tuhaf öyküleri, halk hikayeleri, anlatıları vesaireleri var. Ama... Başka bir diyarda daha farklı versiyonlarını duymak özellikle savaş zamanındaysanız bir genç. Bayağı etkileyen şeyler olmalı. Savaştan sonra Chicago'ya yerleşiyor. Chicago Herald'da çalışmaya başlıyor. Ve Rural Publishing'in diğer bu dedektiflik dergisi ya da ise kısa kısa öyküler yazıp gönderiyor. Aynı zamanda ilk okuyuculuk gibi bir müessese var. Onu yapıyor. Gelen öyküleri yazarları değerlendiriyor. Şimdi Faust'un written bu hayat hikayesini, safahatını anlatmamın sebebi adamın daha sonraki yani Vertes'teki editörlüğü esnasında bunlardan çok yararlanması, faydalanması. İyi bir öykü gözünden tanıyor. İyi bir öykücüyü de 200 metre öteden tanıyoruz. Kokusunu alıyor öyle söyleyeyim. Yani Hoverta falan baktığı zaman sen de iş var yeğenim diye böyle sırtına falan bir adamdan bahsediyor. <gülüyor> ...ve kötü olduğu tarafta... ...adamın aslında kılıç büyü hayranı olması. Şimdi onu diyecek. <gülüyor> Ve e, bizim gibi Lovecraft'çı... ...ya da işte poğucu... ...değil fazla. Daha bir epik fantezi... ...ya da kara fantazi üzerinden... ...kılıç büyüyü seviyor. 1924'ten Mart 1940'a... ...kadar editörlüğüne sürdürüyor VTS'in... ...ki VTS'in altın çağdırı. 26'dan itibaren dünyada bilinmeye başlıyor. 24 ile 1940 arasında ise... ...yani gerçekten altın çağını yaşıyor... Biz bugün evet. karşımıza çıkan her kitapta, her filmde, her eserde o 16'lık senenin izini görüyoruz. O 16 sene, 32 sene, 40 sene olsaydı emin olun 300 sene giderdi bu dalga. 179 bu sayı çıkarmış. Evet, inatçı da zaten. <gülüyor> Farnesel Wright'ın başka bir özelliği de şu aslında. Sadece burnu iyi koku alan ve kendisi de hem bu edebiyatı hem de edebiyatı seven bir editör olmasının dışında... ...çok da iyi bir yönetsel, idari kafasının olması... İyi yazan adama iyi para ödemeye başlıyor mesela. Howard'lar, Lovecraft'lar evet. orada geçiniyorlar bu paralarla. Yani düşünün tuhaf çok az kişiye hitap eden dergi çıkartıyorsunuz. Centi, kelimesine yarım sent ödenen yerlerde bir buçuk sente falan çıkartıyor. Yalnız evet. şöyle bir şey de unutmamak lazım. Yani Lovecraft'ın nasıl geçindiğini de iyi biliyoruz. <gülüyor> Yani yemek yemiyor, bir tür adam. Howard yaşıyormuş <gülüyor> falan. Yani böyle Lovecraft başka bir adam. Tuhaf Lovecraft canım adam da tuhaf. Yani Lovecraft, Fans of Wright'in editörlüğe geçmesi de zaten Lovecraft'la çok ilgili. Çünkü Edward Bear'de, Edmund Bear'de görevden aldıktan sonra Heneberger, sen bu işi yapamıyorsun kardeşim diye. Görevden aldıktan sonra ilk teklif ettiği ilk editörlük konusunda böyle işi götürdü kişi kim? Lovecraft'ı Lovecraft. Lovecraft ben Maine'den ayrılıp da soğuk Chicago'ya gelemem. Zaten yeni evlendim diye böyle mızıklıyor. Ya bir de zaten Chicago oldukça karmaşık. Kalkıp da yabancı korkusu varken oraya gelecek değil. <gülüyor> ya yani Twitter'deki diken oluyor. Bu arada yani Heneberger'le aralarında da bir aşk varmış bunu anlıyoruz. Gelmiyor. Ondan sonra da ya Farnsworth var. Şey bizim Wright var işte o anlar ya. Çocuk gelip gidiyor zaten dergiye gibi bir şey var. Yanlışlıkla başa geçiyor ve ortalığı gerçekten dağıtmıyor. Özellikle Wright'ın e, döneminde yeni yazarlar Robert Bloch gibi, Robert evet. E. Howard gibi veya Tennessee Williams gibi yazarlar. Evet. şimdi Tennessee Yazarı... Williams'tan biraz önce Demokan bahsetti. Modern Amerikan edebiyatının büyüklerinden. Howard'ı zaten herkes Conan sayesinde biliyor. Robert Bloch'u da nereden biliyoruz? Psycho'dan. Psycho'dan biliyoruz. Ve Psycho'ya gelene kadar da bir sürü abuk sabuk hikayesi öğreniyor Tuhaf maaf değil, manyak Hı. bir adandır Bloch neyse öyle bir nesil yaratıyor. Bir yazar nesli yaratıyor. Orada zaten en büyük tarafı o. Ama ya ilginç, ilginç bir şey var adamın. Bir kusuru var gerçekten de. Ee, Kılıçbüyü'yü çok seviyor. Kılıçbüyü öyküsü geldiği zaman neredeyse ayağa kalkıp oynayacak falan böyle şeyde editör <gülüyor> odasında. Ona göre öyküler değerlendiriyor ve e, hiç beklemezsiniz. Türe bu kadar yatkın böyle övüp durduğumuz adam deliliğin dağlarında öykü seviyesini A Science Fiction dergisine kapatılıyor. Lovecraft evet. oraya gönderiyor falan böyle tamam mı? Ondan sonra da berger elinde bastonla geliyordur böyle. <gülüyor> sen <gülüyor> bizi batıracağım mı? Sen bizi bitirdin diye böyle. Ondan sonra e, ama şey var yapmış olduğu işler ve aynı zamanda da şu da var sadece öykü de değil. Yani dergiyi sadece gençler değil aslında tabii ki hedef gençler ama herkes tarafından beğenilir bir hale getiriyor. O kapakları çizdiriyor mesela. Kapak çizen adama evet. iyi para veriyor. Böyle öncü e, ressamlara, genç yeteneklere kapaklar çizdiriyor. Zamanına göre çok renkli, çok böyle e, hem seksi hem korkunç hikayeler yaptırtıyor kapakları. Evet ama mesela e, onun kökeninde de bu Pulp Fiction'da e, 1903'te aslında bu şeyi ilk yapan e, The Popular Magazine diye bir dergi var. Renkli baskıyı, renkli kapakları ilk onlar çıkarıyor. Ondan önce işte bu 1903'teki... Argosi magazin tamamen yazılardan oluşuyor. Hatta işte renksiz kapağa dahil olmak üzere. Kapakta da yazı var, resim falan yok. Sonra o renkli resimler Popular Magazine'in işi. Evet, yani can yayınlarının eski kapakları gibi falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan taşımı dağıtayım. Çok güzel yaptılar bu arada. Ben şey seviyorum, kapak ve iç ilistirasyona değer veren biriyim. Evet. 1929 yılındaki büyük ekonomik ruhlan... İlla ki şeyi etkiliyor. Hem satışları etkiliyor hem ondan sonra öyküleri, işte anlatılan hikayeleri, mizacı da değiştiriyor. Birazcık sektelemeye başlıyorlar. Bir de hani V.Tales'ın dedik ya kısacık bir zamanda toplam 16 yıl ama bu 16 yılın herhalde bir, bir 5-6 senesinde çok keyifleri yerinde. Geri kalan sürede aslında biraz ayak sürmeye başlıyorlar. Zaten e, François Wright's editörlüğünün neredeyse tamamı boyunca Parkinson hastası. E bir de yazarlar sapır sapır dökülüyor. Ona da kadar. geleceğim. Tabii tabii. 1932 37 arasında en baba 4-5 tane yazarı birden ölüyor. Ve herkes resmen kıran giriyor yani öyle söyleyeyim. Ee, ve aynı zamanda da başka dertleri de var Veritas Veritas yoluna çıktı yola çıktığı anda rakibi yoktu. Hani biraz önce bahsettik ya öyle bir iklim. Reddedilmiş öykü ve öykücüler var. ...bunlar kaçacak yer arıyorlar... ...bir anda karşılarına Veltes gibi manyak bir şey çıkıyor... ...Veltes yazmaya başladıktan sonra... ...bu mevzu popüler olduktan sonra da... ...birincisi çizgi romanlar... ...ikincisi tiyatro, şey, radyo tiyatroları... ...üçüncüsü... Şey, ...Veltes'den çok daha ucuza satılan... ...dandik mandik olmakla beraber... ...bir sürü dergiler çıkıyor... ...ve evet. bunların hepsi de... ...Veltes'in o ilk günündeki... ...enerjik halleri gibiler... ...böyle yani tam underdoglar... hırsızlar çok iyi çok sert öyküler yazıyorlar. Vertes böyle sallıyorlar tahtını. Hemen ardından da abi ölümler başlıyor. Henry Whitehead 1932'de ölüyor. En çalışkan yazarlardan bir tanesi. 35 yılında altın ID e. ölüyor. Hemen ertesi sene 1936'da Robert E. Howard intihar ediyor. Ki yani evet. şeyin writing gözdesi bir yerde. Ondan sonra hemen ardından da yani hemen değil de, 3 sene ardından da Lovecraft gidiyor. Lovecraft gittikten zaten aradan 2 sene geçmeden de bu sefer Wright da Hakk'ın rahmetine kavuşuyor ve Dergide yani yerle yeksan değil de iyice bir de hayalet kasabaya dönüyor yani. Aslında normalde hani bakacak olursak 1940'ta e, orijinal şeyinin çizgisinin bitmiş olduğunu görüyorsun. Evet, ölmüş oluyorlar zaten. Ya hem öyle hem de 2. Dünya Savaşı da başlamış durumda. Amerika daha girmemiş olsa da savaşa e, onun etkileri tabii ki hissediliyor bu çizgi romanlar 40'tan itibaren patlak vermeye başlıyor. Televizyon bütün yazılım medyayı etkiliyor. Ve bir de şey çıkıyor. O güne kadar olmayan 40'ların etkisi bizim bizim çok alışız da Amerika'da öyle değil. Bu paperback dedikleri romanlar çıkmaya başlıyor. İnce kapak, sert kapak olmayan, yumuşak kapak kitaplar çıkmaya başlıyor. Bunlar da piyasayı yoğun bir şekilde etkiliyorlar. Bir de savaşın etkisinde şöyle bir şey oluyor. 40'larda bu tarz dergileri okuyan e, beyler için böyle Men's Adventure diye bir seriler çıkmaya başlıyor bu Pulp Magazine'in içinde, Pulp e, Fiction'ın içinde. Ben bunu şey olarak görüyorum hani e, Playboy'un ataları gibi görüyorum. Yani ya aslında gibi. hikayeler tamamen erkekler için yapılan evet. işte macera ama fantastik maceralar her zaman işte kahraman erkek kadınları kurtarır. Bu kullanılan kadınlar o pin-up tabir edilen abartılı e, çizimlerle e, sunulan e, hatunlar. Bu maceralar da Weird Tales ve benzeri şeyleri çok etkiliyor yani satışlarını. Bir de şey de var ya bu hani savaş sonrasında savaştan önce insanların rağbet ettikleri şeyler birazcık hayali olsa da savaştan dönen gençler eskisi kadar fantastik vesaire bakmıyorlar dünyaya. Yani bu açık da değiller. Zaten bir hakim, bir mutsuzluk var. Savaşta birileri ölmüş, öldürülmüş vesaire. Bir de şey de var zaten ya, bunun hemen arkasından kara hikayeler geliyor. Yani polisinin bir sonraki adımı geliyor. Suç hikayeleri, günah hikayeleri geliyor. Ve asılı kelam, Vertes o aradaki geçiş evresini sağlıyor ve bir yerde de artık hızını, gücünü vesairesini kaybediyor. Bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi 1938'de satılmış olması. Hı hı. Yani el, el değiştiriyor, sahip değiştiriyor. Evet, evet. Ee, G. Delaney alıyor. Bu Short Stories'in e, yayıncısı. Ve kendi editörünü getiriyor. Dor Dorothy McGill-Wright. McGillwright evet. Hı hı. Ama editör olarak başlamıyor, editör yardımcısı olarak başlıyor. Tabii tabii, He. yardım etsin diye getiriyor şeyi. Çünkü bayağı Perkins'in ve kendiyle dalga geçiyor adam. Diyor ki yani bu derginin editörünün böyle bir hastalığa sahip olması kadar normal bir şey yok diyor. Devamlı titreyerek falan böyle konuşuyor. Yalnız de yani sahibinin de baskısı var. Yani McElroy'nin de şeyi var e, sensör etkisi var muhakkak. Hı hı. Ama e, sahibin daha fazla etkisi var bunun üzerine. Çünkü e, mesela Sword and Sorcery'i istemiyor. Ee, iğrenç olan hiçbir şeyi istemiyor rahatsız edici evet. olan hiçbir şeyi istemiyor yani bu, ne kaldı geriye bunlar yerine? da ne kadar ucu açık tanımlar değil mi Yani böyle tamamen kişide biten şey ben bundan iğreniyorum bitti işte Yani hiçbir şey yazamazsın ki Yani ama e, evet. Dorothy Hanım'ı da gömmeyelim o da Ray Bradbury'yi keşfediyor tabi onun da e, keşfettiği ve getirdiği yeni yazarlar muhakkak evet. ki var 1938'de satıldıktan sonra tabi bu süre boyunca sahiple Ray'din arasında şey var, çakışma var. Tabii, tabii. Çakışma var. Zaten adam hasta. Ben seninle mi uğraşacağım diyor ve istifayı basıyor. Ardından da zaten birkaç aya kalmadan aynı sene içinde ölüyor. Ama şey de var. Yani Wright'ın büyüklüğünü düşünün. Yayıncı, yani patrona da kovamıyor. Anladın mı? Yani adam, o kadar büyük saygı duyulan bir adam. Bir sürü kişi evet. yetiştirmiş şuydu buydu. Bir de Herhalde Amerika'daki yayıncılıkta bizim buradaki gibi fabrikatörü olan adam aynı zamanda gideyim bir de dergi alayım bir tane de bilmem ne alayım falan gibi bir yönetsel bir şey yok. Yani oranın zengini de bilmediği işe pek karışmıyor ya da saygı duyuyor gibi bir hadise var. Yani denk gelmiş oranın da var o tarz şeyleri çok da bu iyi denk gelmiş. Evet. 1954'e kadar baya bir çabalıyor fakat 279. sayısından sonra <gülüyor> yayın hayatına son veriyor. Ben bu çabalımları bir... Küçük hemen maddeyle dökmek istiyorum. 13 seneden bahsediyoruz bu arada hı hı. ama 13 seneyi hemen 4-5 maddeyle bahsetmek mümkün. Dergi yer değiştirdikten sonra yeni editör aslında dediğimiz gibi Ray Bradbury, işte McAllister gibi güzel öykücüler vesaireleri buluyor ama derginin boyuyla oynuyor, yapısıyla oynuyor. Fiyatıyla oynuyor gibi hı hı. böyle dergiyi tanınmaz hale getiriyor. Bir okuyucusu her eline aldığında atıyorum. 3 ayda 5 ayda bir geldiğinde eline dergi ya bu muydu? VTS, lan bizim VTS miydi bu? Falan diye bir şey yapıyor, bocalıyor. E, digest Size diye bir okur boyutu vesaire gibi bir dergi boyutuna indiriyor ki e, VTS'in boyu o değil. Hı. VTS daha küçük bir dergi elde bulunması ve VTS'in bu kadar satıyor olmasının sebebi de o. Cep boyunda falan vesairede. Ondan sonra başka şeylere özendirmeye, yapısıyla oynamaya başlıyor. Kimyasıyla oynadıktan sonra da zaten bu işler bitiyor. Eskisi kadar şey de yok. Yani ücret konusunda Mac Ilvright'ın, e, Francois Wright gibi bir iki tane cin hareketi var. Ama şimdi öyle öyküler gelmiyor. Gelse de basılamıyor artık. Eskisi gibi bir ruha sahip sert öyküler vesaireler olmuyor. Çünkü ahlak diye kapının üzerinde kocaman bir şey var. Tabela var artık. VTS öyle bir dergi değil rica ederim bir dönem öyle sapıklaştı ama artık çok iyi dersini yapıyor falan gibi Böyle uslu hale getiriyorlar uslu hale getirdikten sonra 54'te de kapıya vuruyorlar kilidi gidiyorlar bu arada canlandırma çabaları da var tabi ee, 1974'te 4 tane sayı çıkıyor sonra 1981'den 83'e kadar çıkarıyorlar sonra 1984'ten 85'e kadar 2 tane şey çıkıyor Tabii. Sayı çıkıyor. Daha sonra tabii bu arada sürekli el değişti onda söylemek lazım. İsim 1988'den ediyor. sonra yani e, kucaktan kucağa atılıyor demek desek yeridir. Uh -huh. e, 1988'den 2014'e kadar oradan oraya gidiyor ve 1900 yani bu arada da sayılar çıkıyor ama 2014 senesinden sonra Hiçbir şekilde herhangi bir e, Virta'ya sayısı göremiyoruz. Evet. Yani tamamen bitiyor diyebiliriz. Ben bir 98'de <gülüyor> DNA Publications aldığında bir heyecanlanmıştım ama şimdi şey var. Yani e, Virta zaten zamanı doldurmuş bir dergi. Heavy Metal gibi dergiler mesela onun şeyine, soyundan geliyordu artık. Yani böyle e, onlar piyasayı çok iyi doldurduğu için Virta de bir daha ortaya çıkamıyordu. Doğru şu anda kimin yani şu anda kimin elinde hani hakkın kimin elinde olduğuna dair de pek çok soru var yani. Ben soru o, işareti ben var. Ben o kısmı hiç araştırmadım bile öyle söyleyeyim sana yani. <gülüyor> ben araştırdım. Hani bir iki isim ortaya çıkıyor. Hatta bir iki deklarasyon da var ama yine e, de emin olamadım. O yüzden hani çok fazla da oraya girmek istemiyorum açıkçası. Evet. <gülüyor> ee, bir de şey de vermek lazım. Mac Ilright'ın ben bu arada biraz önce e, eklemeyi unutmuşum. Yazarları kaçırıyor. Dorothy Mac Ilright Ücretleri neredeyse yarıya indiriyor. İyi yazarlara, iyi para ödeme günleri bitiyor. İşte savaş sonrasını vesaireyi de bahane ederek 54 senesine kadar ki Amerika kazandıktan sonra büyük bir kalkınma içinde aslında para da bir şekilde dönüyor. Onu bahane evet. ederek bir yerde ucuza getirmeye çalışıyorlar. Ee, o esnada tabii başka dergiler çıkmış, iyi de palazlanmış. Bilim kurucular bilim kurgulara gidiyorlar. İşte e, Amazing Stories'e giden şeyciler var, V-Test'ciler var. Ondan sonra... Evet. Diğer taraflara da dağılıyorlar. Yazarları kaçırıyor aslında. Diğer öyle bir, şey. bir de biz böyle büyük bir heyecanla dediğim gibi yine Amerika etkisini unutmayalım. Böyle sanki piyasayı domine etmiş gibi yanlış anlaşılmasın. Güzel günler yaşamasına rağmen aynı anda az önce bahsettiğimiz gibi pek çok dergi var. Ve ana akım, bu dergiciliğin de kendi içinde bir ana akımı oluyor. Pulp'ın kendi içinde ayırırsak. Orada da daha çok tabii dedektiflik hikayeleri, polisiyeler aslında iş yapıyor. Dediğim gibi o demin e, kısaca söylediğim The Shadow mesela çok büyüyor. İşte Dime Dedektif, yok Flying Aces, Black Mask gibi pek çok dergi var. Yani saymakla bitmez. Amazing Stories gibi işte bilim kurgu destekleyen yine büyük ve etkili işler çıkıyor. O yüzden anaak yani ana akımdan çıktık palpa girdik. Palp'ın içinde bile Weird Tales aslında hep yanda alt kültüre onun içinde bile altta kalmış e, dergilerden bir tanesi. Bu arada işte bir de Tales from Crypt'ten ben bir bahsetmek istiyorum kısaca. Bu EC Comics'ten çıkan işte William Gaines'le editör işte Al Feldstein'ın çıkardı 50-55 arası bu şey gittikten sonra şeyin son dönemlerinde çıkıyor. Ve bu daha sonra biz şunu bunu şeyden biliyoruz televizyondan biliyoruz 89 da 96 arasında HBO bunu dizi yapıyor. Ve de en ünlüsü işte başında anlatıcı olarak bir Crypt Keeper diye kabirin bakıcısı bekçisi bir kukla var bir ceset. Onunla da çok ünlü oluyor işte Richard Donner, Joel Silver, Robert Zemeckis gibi isimler yapımcılığını üstlendiği için HBO bayağı bir şeyi etkiliyor piyasayı. Şimdi de işte bu ara söylentisi dönüyor. Bu M. Night Shyamalan tekrar Tales from Crypt'i TNT için canlandıracakmış. Ama açıklamalardan anladığımız kadarıyla şey Crypt Keeper HBO'nun olduğu için Crypt Keeper'ı kullanamıyorlar. Ve o yüzden de orijinal dergiyi biz onun izinden gideceğiz. HBO'daki diziyle hiçbir alakamız yok filan gibi de bir durum söz konusu olacak Tales from Crypt'te televizyonda. Evet. Şey de belirtmek lazım, tabii Lef, e, Vertes ölüyor ama Vertes'in etkileri bitmiyor. Lovecraft'ın e, yayınlanmamış öyküleri ortaya çıkıp duruyor mesela, sürekli. Ki bu numarayı Vertes 1940'larda da yapıyor. Gene e, bu Il Wright işte İşte şimdi Lovecraft'ın hiç yayınlanmamış bir öyküsü en yakın arkadaşı tarafından derlendi ve son halini ilk defa burada okuyacaksınız. Bilmem ne gibi numaralar. 1950'lerde 60'larda bunlar pulp şeyler kitaplar değil, ucuz kitaplar değil biraz önce Demokra'nın da söylediği e, gerçekten korku kitapları mainstream kitaplar halinde ve testte yayınlanmış öyküler ya da onlara benzeyen öyküler gibi bir sürü yayın yapıyorlar. Ve gene dergiler yoluna devam ediyor. İşte e, Stephen King gibi Peter Straub gibi büyük korkucuları aslında çok etkiliyor Amerika'da ve herkesin dilinde de bir şekilde yerleşiyor. Böyle bir hadisesi de var. Bu arada şeyde e, Tales, from, Tales from Crypt de gene bir Where Tales derlemesi ama bir çatı hikaye. Yani o anlatıcının hikayesi bir çatı hikaye. Onun etrafında derlenmiş. Evet. Amerika'nın hiç yabancı olmadığı bir şey. Bizde de etkisini görmüşsünüzdür. Biz gerçi yakın zaman versiyonunu izledik ama Alaca Karanlık Kuşağı. X-Files. Ondan sonra bu evet. işte gene Supernatural'da onun içine kat. Tales from Crypt gibi hikayelerin hepsi aslında e, birer Where Tales, Dergi sayısının içinden fırlamış gibi oluyor. Öyle bir derleme evet. halinde oluyor. Evet. Bir Weird talesta yayınlanmış olan kadın yazarlardan bahsedeceğim birkaç tanesinden. Ellie Colter var. 1890 doğumlu, 1984'te vefat etmiş. May Eliza Frost olarak da biliniyor. Bu daha çok bir western yazarı. Ama aynı zamanda Weird ve çeşitli pulp magazinlerine de yazıyor. En önemli serilerinden diyeyim. Dört bölümlük bir serisi var. Onda the Dead Man's Chest diye 1926'da yayınlanan. Bu Lovecraft'ın ardından en popüler yayın olarak Hı -hı. çıkıyor. Ölü adamın sandığı. Ben de hatırlıyorum ya bir, bir, ya bir filmde kullanıldı ya bir, kendine ait bir filme var onun. Aynı zamanda The Last Horror ve The Man Who Died Twice diye öyküleri de var. Öykülerinden bazıları bunlar. Ardından Catherine Lucille Moore geliyor. Biz C.L. Moore olarak biliyoruz kendisini. Amerikan bilim, kurgu ve fantezi yazarı. Bu alanda yani her iki türde yazan ilk kadın yazarlardan. Özellikle iki tane serisi e, iyi biliniyor. Bir tanesi Northwest Smith adında bir şey var, e, maceracısı var e, onun hikayeleri. Diğeri de e, Sword and Sorcery olarak bir kadın savaşçı, savaşçı. bir kadın savaşçının hikayeleri evet. var. Ki e, tabi bu da ilklerden bir tanesidir kadın savaşçı hı hı. olarak. Bunların en önemli hikayelerden bir tanesi Northwest Smith hikayelerinden Shambaloo. Ee, bir de Jiriel of Jory, yani bu kadın savaşçının hikayelerinden en e, ünlüsü de Black God's Kiss diye bir e, hikayedir. Son olarak da Margaret Sinclair var. O da 1911 doğumlu 1995 hat yılı. Bu da Amerikalı bir yazar. Bilim kurgu yazarı olarak iyi bilinir. 1940'larda birkaç yazardan biridir, kadın yazardan biridir. Onun da *The Last Three e, Ships*, *The Little Red All* ve Brenda adlı hikayeleri vardır e, *Weird Tales* Yani şöyle bakacak olursak, e, fantazi ve bilim kurgu yazınında hatta western mm -hmm. yazarı da dahil olmak üzere ve evet. etkisinde yer almıştır. Bayağı kadın yazarlara var vermişler. Bu sadece, yani. sadece bir, birkaç tanesi benim söylediğim epey var yani <gülüyor> bayağı var. Şimdi pap dergilerden bahsettik. Bugün başında özellikle ham maddeden girdik, veritasdan çıktık falan gibi bir şekilde girdik ucuz edebiyata. Şimdi ucuz edebiyat deyince insanların kafası biraz karışıyor. Nasıl bu rakamlara ulaştı? Nasıl sattı? Ya bugün tutar mı? Saçma sapan ya da e, hayali, yani bir hayalin peşinde koşup bir şeyler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz diye bize 15 senedir söylüyorlar insanlar. Mesela biz korkuyu yazmaya başladığımız zamanlarda biz aslında VTS gibi hikayeler üretmeye yoğunlaştık falan diye söylüyorduk. Kan güncesi zamanlarını hatırlarsınız. Hı hı. Şimdi orada şöyle hı hı. çok güzel bir ayrım var. Demokran biraz önce söylediğim pulp kitaplar 70-80 sayfalık. Çok uygun fiyata, gerçekten bugünün parasıyla 3 liraya, 5 liraya satılan kitaplar var. Bu dergileri de bir şekilde baltalıyorlar. Ama bugün bildiğimiz pulp edebiyatı yaratan şeyler, onun son hali aslında pulp kitaplardı. Şimdi Türkiye'de bu tarzlarda yazan, bizim gibi insanların, korku, bilim kurgu, fantastik yazan insanların bir tane kızıl vardır. O da dergi yayınlamak. Türkiye'de de açılıp ilk bakılan şey, en uygun görülen şey. Belki bizlerin de etkisiyle beraber, Astoring Science Fiction değil de, ya da Amazing Stories değil de direkt olarak Vertes'tir. Herkes bir Vertes, Türkiye'nin Vertes'ini yapar mıyız falan diye düşünür. 2003-2004 senesinde şimdi adını vermek istemediğim bir yayın evinin e, yazarları bir araya topladığı bir toplantıda biz Belir'le tanışmıştık hatırlarsan. Hı hı. Kadıköy'de bir barda. Hı hı. Ve e, amaç o zaman da buydu. Yani evet, Vertes Türkiye'yi çıkartmaktı. Ama insanlar hep şeyi karıştırıyorlar. E, bunun karşılığı var mı diye çekinmelerini de anlamıyorum ben. Türkiye'de şu an mesela yeni bir yeraltı değil de karşıt e, edebiyat hareketi dergilerde görülebiliyor. Değişik bir dille, saman kağıdının üzerine basılmış, mainstream olmayan e, bir edebiyat artık konuşulabiliyor ve bu dergiler de ağız bu satmıyor. Ot, kafa vesaire fil gibi dergiler gidiyorlar. Aslında Veritas'ın kurulduğu gündeki gibi o dergilerde emanet okuyucuları var. Yani bugün Türkiye'de böyle bir kafası kırık, e, çarpık bir öykü dergisi ortaya çıktığı zaman diğer şeyler kadar, protest edebiyatçılar kadar karşılığını bulabileceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da Türkiye'de evet. kitaplar 15-20 liraya satılıyor mesela. Bu hikayeler, bizim yazmış olduğumuz hikayeler, başka kitaplar vesaireler 100-120 sayfalık novelalar şeklinde 6 liraya, 10 liraya, 8 liraya karşılığını bulup daha çok insana ulaşılabilir Ve Türkiye'de pop devrimi arkadan, çok geriden gelmekle beraber bugün bile gerçekleştirilebilir. Hı hı. Yani ne kadar özlem duyuyoruz ki. Yani şimdi mesela biz Weird, e, Weird Tales'a daha yatkınız mesela. Grup olarak da öyleyiz. Evet. E, ama şöyle de bir şey var. Hani hikayeyi okumayı o kadar çok seviyoruz ve o kadar şeyiz ki. yani çok iyi hikayeler tabi, yazıyorlar. Ya, Tabii ki aynen <gülüyor> öyle. Mesela işte e, 221B Aha. çıkan. E, vallahi hiç fırsatını kaçırmadım. Direkt olarak atladım üzerine ve çok da zevkli okudum yani. Evet. Hem de böyle iştahlı iştahlı okudum. Evet. Yani bu tür şeylerin yapılması <gülüyor> gerekir. Hani çekinmeme lazım artık. Evet. Ya, yanlışlıkla bizi dinleyen, kulağına açılınacak olan bir e, genç heneberger varsa Türkiye'de, haklı olsun biz buradayız. Kendisine fikirlerimizi sunmak üzere bekliyoruz. <gülüyor> yani. Evet, evet. Zaten e, bizi Programın bu dakikasına kadar dinleyen e, kaç kişi var ben de çok merak ediyorum e, özünde. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.